Ya bir şey diyeceğim. Dinlemeyecek çıksın ya. Duyamıyoruz. Sağ <gülüyor> <gülüyor> yani yani olmayan bizim sırada ya. olacak. Neden? İleri. İleriz. İleriz. Hocam ki. neden ineliye atıyorlar? düşmesin. Bak Ama bak biz tutucusu da daha, da daha güzel. Biz kullandık mevduat oldu. Tutucusu da bir kimin batarsa kötü olur. Hoş geldiniz. Sonrasında düşer. Görüşü bu konuyla yazdırıp birilerine arası topu yapursun. Kim yaptsın? Tabii treklerimizi atalım. Sen birazcığına baktık daha. Çıkmamız lazım. Yaralar mı? kalp durması reanimasyon kalp durması resitasyon ve reanimasyon süreci reanimasyonda canlandırma yani bütün bu süreçte oksijen vermekte yetersiz kalıyorsan veya hava askeri ödenemiyorsa biliyorsunuz bir fark oluşuyor. Ve çok arınak. travmalarda, bir travmada, yüz yaralarla da özellikle de söylediğimiz hava yolu korumak amaçlı gerekir <gülüyor> evet. Özellikle kafa, beyin travmalarında, yaşam şansları anlamlı olarak arttığı için mümkün olduğunca genelki bazıları yapabilirsiniz. Veya e, hava yolunda ödev oluşacak bir durumlarda yani biz bunu bir işte, i̇şte bazen alerjik görülebiliyor. Ciltte yaygın böyle ödemler oluşuyor Gördün mü hiç Ben <gülüyor> yakın böyle alerjisi varmış ve köyde bir yapmıştık. Ben de mesela ordu'da şehre geldik ya yani köyde bir köyün yanında daha fazla karşılaşma hali vardı. Bir şehirde hali o kadar var mı? Yok. O anlamda söylüyor Ve o yani dakikalar içinde kollarında böyle geniş kabarcıklar oluşmaya başladı. Ama geniş geniş. Vücudunu da yayılmaya başladı. Bir sefer tabii İçeri Devletasyansı'nın köydeydik. Hemen orada. Çok basit. Orada e, antinerji, antinerji uygulamalar var. Amin tarzında. Veya mağazası karşısında olabiliyor şey, Hocanız daha detaylı ee, bir şey de Anlatılacak Anlatılacak ee, Anlatılacak hocam ya, ha, ha, Doğru konu Tamam. Bu şekilde çok basit Bir şey var bunda hani, Tedavisi de çok basit Yani Çok hızlı da hiçbir şey olmamış gibi Kendine de geliyor zaten hani, Ama böyle birisi de hani, e, iyi gözlemlemek gerekiyor kişilere hiç daha solunum sıkıntısı yok. Hemen entübe etmeye kalkılmak da lazım. Yani Yani böyle bir süperlerken entübasyon yapıyoruz ama yani kişinin yani solunumla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Gayet değişti. Yani ödemler geçebilir ama bu herkeste farklı reansiyon gerçekten. Anlatabiliyor muyum? Yani kişiyi gözlemlemek, kişiyi değerlendirmek bu açıdan çok önemli. Evet. Evet. Hmm. 7 veya 8'in altındaysa travmalarında en 10'un altındaysa diye söylüyorlar arkadaşlar. Şu bakın endoskopi ile ve yani eğri ve düz dileği olmak üzere iki dileği zaten değil mi? E şu şeylere iyi bakın arkadaşlar. Şunu bir fotoğrafını çekeyim kafanıza veya buna benzer çok şeyler var aslında. Evet. Ben size her konuda internete yönlendirmek istemiyorum. Orada da e, bazı konularda çok absürt şeyler var ya abuk subuk yani. Hani bu şeyler var ya. E, yani eğitim şeymiş gibi duruyor. Böyle eğitimi çağrıştıran isimleri var. Sitede Tam paylaşılır var. Çok absürt yani. Çok saçma sapan yani. Ne gibi hocam? Efendim? Ne gibi hocam? Bilgi kirliliğinden bahsediyorum. Yani çok saçma sapan şeyler yazmışlar orada. Hiç alakası olmuyor mesela. Bazı yerler de öyle. Yani internette biliyorsunuz internette yani en büyük sorun bilgi eksikliği değil. Bilgi fazladır. Yani gerçek bilgiye ulaşmak o açıdan bir anlamda zorlaştı yani. Siz gerçek bir şey sanıyorsunuz değil mi? Anlamadım galiba. Yanlış bilgiler var. Çok araştırmıyorsunuz galiba belki. Hocam ne yazsak çıkıyor da. İşte ne yazsak çıkıyor'ya güvenmemekte. <gülüyor> yani, mesela şu an İlçelik <gülüyor> sansür bazı şeyler internetten internet, alınan şeyleri kaynakları kabul ettiniz. Wikipedia'yı kabul etmiyoruz. Şey mesela. Hmm. Orada herkes yani, musun? kendi yazabiliyoruz. Zaten kapatıldı siz herhalde. Açıldı mı gene? Yani. Mesela örnek veriyorum. Ya. Yani benim için dersinden söylüyorum. Veya bazı hakemli dergiler, öyle söyleyelim, hakemli dergiler. Türkiye klikleri öyle yanlış hatırlamıyorsam. Onlar mesela şeyi kabul etmiyor. Eee internet kaynak kabul etmiyor. Yani bu çok Bilmiyorum. Yani saat olanlar da ya. Neyse. Yani şunu bir fotoğrafımı çekin kafanızda. Yani bu açıdan, yani bu açıdan değil de, yani şu çene oluşumu, bilek din yerleşimi göreceğimiz kanal, yani bu bir renkli olabiliyor. Bence bu daha etkili bir şey. Yani renkler çok karışık gelebiliyor, algılama zor olabiliyor. Ben yani size yapayla daha şey olabiliyor. Evet. boyutları var. <gülüyor> yani. Ama ne gördüğünüzü ortalama <gülüyor> bir boyut var. Yani çok <gülüyor> işte okurulamıyor. Yani çünkü bile bir oturacak tam şey yapacak bir malzeme değil. Yani biz zaten hani yerleşimini kendimiz de evet, Önemli hocam. olan şu ucunu dil köküyle etiklet arasındaki balekula dediğimiz kısma yerleştirmek. Bak bunu yapınca var ya hem kaldırmak kolay oluyor ki gerçek hastalık da daha kolay olduğunu gördünüz değil mi? Bizim maket böyle kolunu titremiyor ya. Yani bizimki ama öyle olmasaydı inanın bu maketler bugüne gelmez o da ayrıca seyredi yani o kadar sağlam olmuşlar evet entübasyon üşüyüş ana bir de diyaliz odı yapılıyor bir de evet süsler evet. almaları tüm öyle dekor tüketi seyretti deki yansıması yok İlk başta göçünün kriterleri yazıyor mu? Tamam. Hatırlayalım. Evet, 4 TL. Çıkabilecek komplikasyonlardan biz de farkı sağlar. Tek taraftar kurması daha basit bir şeydi. Biraz havalandıran geri çıkıyordu. daha rahat çıkarmadan. Akciğer davranıyız. <gülüyor> evet. Bide bölgesinin şişmesi, toraks hareketlerinin olmaması, artansiyanın, geçtikten, teksotunçuyla sosyal ediliyor. Özef Arbun, bu tarafına girdiğimizde. Bu malzemeler, takımı mutlaka geneliklerinizde bu da. Ağacı bakım çantamında yiğitlerinizde değil mi? Yiğitim çok önemli. Yani burada da önemli ona. Yani biz gene ve genel bir Arkadaşları hazırlatıyor hocam, mutlaka hocanız mutlaka tekrar güzelden çünkü onların en güncel şekliyle hazırlıyor. Yoksa belli şeyleri daha nasıl daha pratik olunan, yoksa göz yerleri belli, nereyi nereye koysanız yakışıyor belli aslında. Ama burada vaka çalışmaları veya normal kurulamalardan sonra da mutlaka yerlerine Ya bu sizin için önemli. Ben geçen yılda biliyordum arkadaşlar size, aya karşı bir de demişimdir. Yani bir gün en önemli sorumluluklarından görevlerinden bir tanesi hazır bulunur, hazır bulunur. Siz her an göreve hazır olmak durumundasınız. Ha, gel siz gidin ben beş dakikaya geliyorum. Ya ben şurada sigara içiyorum, iki dakikaya gelirim, siz gidin. Böyle bir şey düşünülemez değil mi? Sadece şey olarak değil. Zamanlama olarak değil, malzemelerin de hazırmış, aa şansa bakmış, <gülüyor> entüvazyon şey, genitozlukun pili bitmiş ya, ışık yağmıyor, yani. kötü, ne yapalım, haklını kaybedelim. Şeyde hocam, şey. betüllerin servisinde hasta, şey olacak, e, arest olacak, acil e, çantasında şey yok, entüvazyon yazıyor. Ah hocam ah servisteki eksikler <gülüyor> o kadar şey ki bir anlaştılar işte, zaten. İşte orada olması lazım. O Saş anda olsun. Ya, orada olması i̇şte lazım, her <gülüyor> şeyle hazır olması lazım. Yani sen <gülüyor> aldın, <gülüyor> açtın. Bir elini tak tak, tak olduk, kapansız diye şey değil. Bir elini taktım, hazır yani. Tüküm de orada. Alıyorum, her şey yerinde. Nerede olduğunu biliyorum ben, tamam mı? Bak yapabileceğiniz en kötü şey. Acil çantasını götürdüm. hastanın başında Hastanın 10 tane yakını var tepenizde dikiliyor. Yerde bir şey hasta. İrveği e, neredeydi ya? Bahar ya mesela. Değil mi? bu ne kadar kötü bir durum ya? Veya işte Lengoskop neredeydi? Lengoskop takımı nerede? Yani serviste bunu çok çaktırmasın ama... ...sen hasta yakınlığının önünde İrveği nerede? Panik halde. Düşürürsenize. Değil Dem o an düştüğünüz yani? Önce. Evet. Yani Onların da güveni azalır. Ben olsam ben kendime olan güvenim de sarsılır yani açıkçası. Böyle yani bir şiddet de olur. O, bu anlamı da söylemiyorum. Tabii ki şiddet olmamız lazım. Sizin de onu yapıyor olmamanız lazım. Veya bu yaskınızın karşılığı tabii şiddet değil de. Öyle değiliz. Ama bu korkmuş bir şey olur. Artık. O yüzden parametrik olarak sadece bu malzemelerde değil. Her şeyde her an hazır olacağız. İlacımız tam. Eldivenimiz tam, aa eldiven yok. Ya o bile tam, her şey tam olacak bakın. Ya bu olmasa da olur dediğiniz an, taviz verdiğiniz zaman disiplinden gerisi gelir arkadaşlar. Ya yani, eldiven kalmamış ama sorun değil dediğiniz an o ilaç kalmamış ama sorun e değile kadar güzel bakın. Ya o yüzden parametrik mesleğinde disiplin çok önemli Disiplin. Ee, gerçekten disiplin. Sıkıyo. Sıkıyo ne? Değil tabii ki. Disiplin şimdi korkulan bir şey gibi algılıyorsunuz. Siz bu, bu şey, jenerasyon. Ben disiplini çok sevdiğim bir konu mesela disiplin. Yani güzel, disiplin, her şey var zihninizde. Hayatta her şey var. Sadece ders olarak düşünmeyin. Özel yaşamında da disiplin var. Öyle değil mi? İşi sükuya olmak hocam. Güzel bir disiplar hocam. Kurallara uymak en başta. Evet. Güzel bir şey, disiplar evet. hocam. İşte öyle olmaması lazım. Bu meslek kristikten çok önemli. Evet. <gülüyor> Malzemelere devam edelim. <gülüyor> Terbiberler yanmıyordu abi değil mi? Hayır, <gülüyor> Kalabalık olunca da hava. Da <gülüyor> <Çok iyi>. Evet. <gülüyor> Malzemeleri düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? Ne gibi falan pek kullanmıyoruz ama kullanılabiliyor bu. Malzemek listesinde yer alabiliyor. Biraz daha stabil ortamlarda düşünebiliyor. Evet. Sinefik pozisyonu demiştik. Beşte altın serkanlarda tamam. bölgesinden boynun direksiyonunda olması, bir ve ikiden eksansiyonunda olması. Ya yani boyun kökünden öne doğru, tam dip kısmından bir ve ikiden geriye doğru. En iyi pozisyon olarak bu söyleniyor. Başka mı? Yani bu başlarını de diyebiliriz. Spereksansiyon pozisyonu da diyebiliriz ama ya burada farklı fleksiyon dedik değil mi? Bakın fleksiyon, 5-6'dan fleksiyonu da öne çıkartıyor. 1-2'den eksansiyona geliyor. Tamam <gülüyor> Tabii travma Evet. Oksijen Şey başladık mı? Ya? malzemelerin hazırlanmasıyla başladık. Yerelimizde <gülüyor> listede bu böyle değil. Malzemelerin hazırlanması dört veya beşinci basamak değil mi arkadaşlar evet. Öncelikle olay yeri güvenliği, hastanın bilincinin kontrol edilmesi diye başladık. Ona uyalım tamam O daha bütünleşik. Aslında olay yerine ilk girdiğimizde yaptık onları tamam Yani Veya şöyle karıştırmayalım. Olay yerine girdik biz sadece entübasyona odaklandık. Sadece onun için bir şey yapıyor değiliz. Zaten genel değerlendirmemizi yapıyoruz. Olay yeri güvenliği sağlandı. Tamam mı? Güvenliğinden eminiz. Kendi kişisel güvenlik tedbirlerimizi aldık. Maskemiz taklif var. Elden girdik olay yerine. Değil mi? Bilinç değerlendirmesi sinir zaten var yani. Yani diğer genel değerlendirme şartlarında. Tamam mı? Yani burada daha özet geçiyoruz. Yani o şablona uyalım. Yani elimizdeki liste var ya. Madde madde. Ona uyalım. Hatta orada ne demiştik? Orada bir maddeyi öne alabiliriz demiştik, değil mi? Tamam. Şimdi ayırma şey ne? Şimdi şey, eee şey. ağız kontrolü. Kontrolü. kontrolü öne alabiliriz? Bir daha sonra da hocam. Ya o da yine bakın en başta bilinçsizliği değerlendir hocam. O da Cengizhan demiş. Açıkça havayolu açık, sağrıca ağız içi kontrolü orada da yapıyoruz aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle aykırı bir, şey. bir de artık yavaş yavaş bu konuları entübasyon ayrı işte ne bileyim ha, Hamdi Hoca entübasyonu anlatıyor. Mustafa Hoca ileri kardiyak yak yaşam desteğini anlattı. Ya yani bu onun içinde var zaten. Tamam. Hiçbirisi ayrı olay değil. Arkadaşım beş dakika bekle ben bunu bitireyim ondan sonra devam edersin. Değil. O konfesiyonu başlayınca. Anlıyor ar musunuz arkadaşlar? hiçbir şeye ara vermiyoruz. Hep senkronize gidiyoruz. Hep bütünleşik olarak gidiyoruz. Bak bunu kafanıza bir yerleştirin. Şimdi ilgiler sizde ayrı ayrı bir dakikada gibi duruyor şimdi. Iki soluk belgesi sırada Bu aslında ileri kadriyat yaşam neslinin içinde olan şey. Tamam Bir parçası ama. Hepsi değil bu. mi? Bir şeyler yapıyoruz. Tamam Olay yerine geldik. Biz sizi gördük. Nabız kontrol ettik. Hemen monitörize ettik. Monitöre bakıyoruz. Tamam Bunlar yapılıyor <gülüyor> ha. Yani böyle geldik. Ha benim tek işim gücüm burada, benim çağırtılar ya. Yani. Ben yani entüvasyon yaparım, otururum arkadaş. Ben başka bir şeyden anlamam. Böyle bir şey yok baba. Tamam Yani bu psikolojik. kafanızda kurgulayın. Yani bilgi kurgulamak biraz daha zaman alabilir. Tamam mı? Zor bir şey değil aslında. Yani şimdi ne diyor? Değer gibi bakan birkaç tane de arkadaşlar ama vaka çalışmasında bunu anlayacaksın. Hocam ses ya öyle vakaları. Nasıl? Hah. Ve vakalara çıktınız. Eğer evet. yani siz ne hissettiniz bakarken? Tekin peki tekin düşünüyor insan değil Ben de öyle hatırlıyorum ki ha. ama sonradan bir bakıyorsun ki aslında bu bütün yani ben yani tabii ki biliyorum. Yani fark ediyorsun da herkesin yaptığı birbirine etkilen pozisyonundaki bir o var. Bütün ama ya sen yavaş yavaş onu yap, ben şurayı yapayım da sonra birleştirmesiniz. Değil. Herkes aynı anda herkesin yaptığı birbirini etkiliyor. Yani sen araya ufak falan o adam rejitasyon yapıyor, değişmen gerekiyor. Monitörü takip ediyorsun, filaç uygulayacak mesela değil mi? Veya bak, VD'yi gördük değil mi? E, Defini bir de etmen lazım seni. Yani. Çekil tüken eve, sen orada hala tutmuşsun hastayı. Değil mi? Orada entübe etmeye çalışıyorsun. Orada da koymuş kaşıkları. Şimdi mesela. Bakın. Bunları hem iyi kurgulamamız lazım. Hani yine biraz önceki söylediğime geleceğim. Genel ifade olacak ama işte hazır olmak dedim ya malzemelerimiz hazır değil mi bizim? Enflübasyonun ışığı yanıyor ki de takılır. Bilinç olarak da hazır olmamız lazım. Bakın bu kurguyu çok hızlı yapmak bilinç olarak da hazır olmamızı gerektiriyor. <gülüyor> Hatta biliyor anladık mı burayı? burayı? Burası önemli. Bilinç olarak hazırsak bildiğimiz okur. bir kafamızdaki tek tek bilgi çok hızlı bütünleşebiliriz. Çok uyumlu hızlı bir şekilde arkadaşımızla çalışabiliriz. Değişen şartlara hemen uyabiliriz. Adaptasyon. Adaptasyon. Yani bu işte bilinç olarak bakaya hazır olmayı da gerekir. Tamam? Yani ben mesela şunu beğenmiyorum. Arkadaşlara yemek hazırladım. <gülüyor> Tabii ki yemek yiyeceğiz yani. Yemek yiyeceğiz. <gülüyor> Ama bunu çok özellikle bilirsiniz. Çok özel hale getirmeniz lazım. Yani çok özel diyeyim şu anlamda. İşte bugün mangal yapıyorum. Siz nereye? <gülüyor> <gülüyor> Çanta kalıyor kızlar. <gülüyor> Arkadaşlarla bugün böyle olsun. Dediğim, <gülüyor> <gülüyor> mangal yapıyor arkadaş. Aynen. Mangal da ya böyle. Üzerinde kıyafeti var. Nöbetçi yanılmıyor. Bakın. Kanka yapıyor. Evet, Vaka çıktı. Ya yani şimdi vakaya adapte olabilir misin sen? Stolojik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olarak ya. Uğur hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne olamazsın ya. Uğur hocam. çünkü dağında bir tane şey var. Hiçbir şey değil, gitseydik. Şuraya yemeği beraber. Tamam mı? Yani olağan dışı bir şey yap. olağan dışı derken kütülde olmuyor. Şimdi yemeğe tabii ki işte. Onu da Yemeğe, yemeğe <gülüyor> gittik şimdi. Ondan sonra. Sonrasına diyorum ki ben Anladım. hadi arkadaşlar <gülüyor> derse. Geliyorum ben burada tabii ki anlatıksın ama ya bir başka olur ya öyle değil mi? Hocam öyleden olur. sonra. Ama o mantıkla mantıklı... yok yok. Mantıklı... Hani yani, beraber bir şey yapıp akabitte evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey yapıyor olmak değil mi? Hocam o mantıkla <gülüyor> devam ederseniz tuvalete bile giremem gerek. Hayır hayır şöyle tuvalete gireceğiz ondan olağanüstü. Ben şunu diyorum. Eskinlik. Olağan dışı bir şey. Yani, yani ben iş yerinde şimdi mangala yatmıyorum. Iş yerinde mangala yapmak olağan dışı bir şey yok. Atletlerle bana yandı mısın? Veya o sohbete girmek, o mantaliteye girmek yani oradan çıkmak da zor olsun. Ama senin çıkman lazım. Çıkıyorsun hocam. Çıkamazsın ya. Ben sanmıyorum ya. Yani. Istasyon musun? Bir şey olur? değil. Yanlış anlama. Yani yemek sadece yemek olur. ben öylesine attım kafadan. Başka şeyler de olabiliyor. Yani. Her an hazır olmak derken bu da çok önemli. İşimizin odaklanmak. Odaklanabilmek için bir işte. bir her an odaklanabileceksin. Toalette de gideceksin, yemek yiyeceksin, arada bir uyuyup dinleneceksin ama sen o adaptasyonu yitirmediysen gözünü açtın ne yapılır? Anlatabiliyor musun? Ama bana desen ki şimdi ben ne bileyim? Gitmişim istasyona, yatmışım, uyumuşum <gülüyor> mesela. İşte işte Hattıcı, vaka var. Ne vakası yani? Yani böyle psikolojik bir şey ki zaten ya hayır içinde olan şey yapalım, daha şey. o daha yapabilir ama şey hani kopmamak önemli. Ya hocam. Hani ben hiç o oğlanda bir bulunmamış birisi olarak ona adapte olamam gerçek bir söyleyeyim. Bir tamam. Alışıyorsunuz o tamam. anda. İşte alışmak da önemli ama onu canlı bulmak önemli. Tabii o zaman nasıl de, de. Yani. De. O hazır hazırlı hazır, hazır bulmuş Bozamaz gözemez ama bazı özel şeyler Olağan dışı şeyler hani beklen iş yerine olmaması gereken şeyler. Ama tabii ki yani şeyden sonra gideriz yine Sarıçakaya'ya veya başka yere oralar güzel bir şeyler. Orada fikirlik yaparsın. Bir Ayrıca iş arkadaşımızın. Bir şeyler yaparsın. Değil mi? Evet. Evet. Bu aşamaları oradan yine bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, internet antivirüs yok. İki oldu. İfadeyi geçer. Gördük gördüksem. bir gördüksem ne var görürüm. Ne var? Ne var? Var mı? Var ben gösterdim ben gösterdim iki uçlu bir tane, bir tane. Bir tane getirdim evet, evet. evet. <gülüyor> yaptık ya siz de yaptınız ya bak şimdi hatırladım. Yapmadık yapmadık Sadece en azından gösterdiğiniz. O ben gösterdim. Evet arkadaşlar, <gülüyor> bu amaçla kullanılan malzemelerden bir tanesi. Neyse malzeme gerekmiyor adım sağlam görüşecek. Bu bu insan dekoruma diye istiyor. Direkt bir kurulumlar da anneler size yine Bir tane alıp da sonra da söylemiş yazılır. Yani, Sözlü evet. yani, evet. yani, yani, Bu da evet. yerleştirirken şey evet. şey evet. evet. daha evet. evet. sonra Hatta iki buçuk seslilik şey enjektörü, boş enjektörü bu. Bağla. Şey var ya. Şey var. Eee. Biz son. Biz son kısmını çıkarttık var. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet o şey. O e, kulağı, şey, başka bir şey Akci. Neydi o? Onu biliyorsun. yok böyle Ne anladın. var orada? lira. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Pansiyon, krevi kulağıdır. gülüyor> <gülüyor> Ahmet evet. Hoca'nın gösterdiği trakoslar moderat... çıkıyor. On şehrin trambalarda Tansiyon piramı tarakta. Gözlük bir değil. Tansiyon piramı tarakta ikisi terkoslar arar. Üçücünüz havayı boşaltma kamağı. Yok. Girdiğiniz zaman zaten çıkıyor. Kaldır mı? Ne yaptı? Onda evet. bir şeyden bahsetmiş onun bu farklı bir uygulama. O yine torokosyon ile bahsetmiş. Yine torokosyon arkadaşlar, tansiyon, pnomotoraksi. Yani pnomotoraksi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Pnomotoraksi, tansiyon, pnomotoraksi. Bu hava varlığımız daha da artmasından dolayı artık trakeal deviasyon ters yönde. Mesela sağ tarafa doğru sol tarafa trakeal deviasyon. Hipotansiyon gibi boyun bellende daha barış görünme dolgunluk gibi ciddi bulgularla seyreden ve solunumun durdurmaya yönelik yani çünkü artık o kadar basınç var ki akciğerler söndü noktasına geliyor. İşte o durumlarda mekan yani tansiyon kontrol akutunda daha detaylı anlatmıştım. Ben Normal e programlarda anlatacak. Neyse. Bu durumda İğret olarak östörü dediğimiz ikinci interkostal bit kravikular hatta yani kravikuların orta ikinci interkostal arka e, şeyle girilerek interaketle girilerek buradaki havanın boşaltılması şeklinde yapılan bir uygulama arkadaşlar. Yani o solutma amaçlı değil. Bu solutma amaçlı. Ama burada da yani havanın geriye çıkışı olmadığı için bu da bir şey oluyor. Zaten bu geçici bir uygulama yani sürekli solusu yöntemi değil. Ve hani yetki olarak da yapıyor musunuz mesela? Bunu? Valla. Yaptınız mı hiç? Yine Yapmadım. Yapan da görmedim hocam. Görmedim. Ben yapacağım. Bir tane e, sordum özellikle. Ben Davut Bey var bizim. Aç Bak Aç uzmanın. Davut Biraz Bey. Biraz hekim boyutuna girer arkadaşlar. Şimdi ııı e, yapılabilir Davut, deniyor yüz onkiler. Davut Bey'le de çok konuştuk. Bunu. Hani ııı e, özellikle. Ces ventilasyon diye geçiyor. Düz. Mesela ses. <gülüyor> ses tellerinin <gülüyor> ses telilerinin harabiyetine falan zarar verir gibi korkuyla ııı <gülüyor> e, şey yapamıyorsunuz. Ses telileri de yakın Evet. kar zarar olayına bakacaksın burada. Yani artık ya ben yapmam. Şey o sorumluluğun üzerine alıp uygulamayı yapma cesaretini ya Amerikan bari kimseyi senaryosu gibi duruyor ben yapmayayım. Yani. Yok bir de bunda beşik bastırsa da sol tutmak gerekiyor. Bir de geriye çıkış yok. Ama şu kesin bu geçici bir yöntem. Tabii. Tamam. Yüz on uygulanabilir diye söylendiğini biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biraz detaylı bir işlem diye. Ama dediğim acil de mutlaka yapılabilirliği var Var. Danışman hekime söylemekte fayda var. Yani Bizim acil uzmanlarına üçünü so sordum ben. Hani uyguladığımız önceden konusu geçtiği zaman böyle <gülüyor> muhabbet geçtiği zaman sadece biri uyguladım dedi. O da Davut Bey yani gerçekten çok aktif yani e, yapılması gereken her şeyin en son sorunlarına kadar zorlayan evet. bunun için yasal boyuttan korkmayan bir kişiliğe sahip. Iıı e, korkmayan bir kişilere sahip. Ee, şey şey dedi. Hocam yerine göre sorun oluyor ya. Yani bir ekimlik daha kötü bir ağrı kesici yazmadığınız zaman adam sizi şikayet edip ağrı kesici yazma diyor. Burada ses tellerini kaybederse adam araziyor, herkes, yani. çok şikayet ediyor ama herkes kendi sorumluluklarını bilmiyor. İşte yani bir ağrı kesici, kesici, kesici şikayet eden bir adam oldu yani artık herkes <gülüyor> Anatçı'da bu şekilde hayatadan bildiğimiz adam size e, ses tellerimi kaybettim ben belli davacıysa yani Yok, hiç olmasa davaya girmiş süreci söyleyebiliriz ki hayır, hayır en azından da. yani, yani <gülüyor> en hiç şey yapmazsa benim e, görünüşüm bozuldu burada delik oluştu buraya delmiş diye gitse mahkemeye evet. verm hakkına sahip yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ve öyle, öyle ama ben ben çalsam ben korkmam ben yapmam. Bir şey, Kendi birinci derece yakınlığım olmadan sürece yapmam. Yok ama şunu söyleyelim danışman ekimi normal anlatılarak yetki istiyor. O da vermez hocam. Vermez. Yani bunu verecek ekim daha yok. Yani var. Yani, yani, yani, yani, yani, yani biraz daha şey söyledik bizim bu hastanede bu sıfatıyla dipten bir dikkatli çalışan hekimler profesyonel hekim o zaman hani. gelen arkadaşlarla konuşarak da daha şey yaparız yani gelen arkadaşlar zaten hem dershanada hem de tecrübe paylaşıyorken yani siz sadece <gülüyor> bakın burada bir şey olsun sizlere e, gelen arkadaşlar Mustafa abi <gülüyor> sadece tabii ki tek şekilde dersini dinleyin ama asıl bir de tecrübelerin de edilmeye çalışsın yani. Yani nasıl fırsat yani tamam mı? Burada kaçamayın. Tamam mı? Evet. Şimdi <gülüyor> dokunuş <gülüyor>